Merhaba, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu İstanbul Camii ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Çamlıca Silüeti Mimarını Arıyor başlığıyla ilan edilen İstanbul Çamlıca Camii Mimari Proje Yarışması'na meslektaşlarının katılmaması yönünde tavsiye kararı aldı. Yapılan açıklamada İstanbul ve Boğaziçi Kent Silüeti'nin odağındaki Çamlıca Tepesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Haziran 2012 günü Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı adı altında bu konudaki asıl yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı devre dışı bırakılarak yapılaşmaya açıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu sözler dile getirildi. Dünya mirası İstanbul'un özgün mimarlık, kent, silüeti, topografya ve coğrafya değerlerine karşı gelişen hoyrat ve sorgusuz imar faaliyeti, bugüne değin görülmemiş bir biçimde hızla ve tartışılmadan yok olmakla karşı karşıya. Asıl görevi doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizi korumak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olağanüstü yetkilerle donatılarak elde ettiği tek merkezli karar erkini, kamu yararını ve çevre değerlerini titizlikle korumak için kullanmak yerine, tarihimizde görülmemiş hızda ve anlayışta hukuksuz ve plansız bir yapılaşma sürecini organize etmek ve desteklemek yönünde kullanmaktadır. Bakanlık tarafından evrensel, bilimsel, mesleki ve etik her türlü ilke yok sayılarak gerçekleştirilen Bu imar yağması sürecinde İstanbul'un topografyasının önemli simgesel peyzaj varlığı olan eşsiz doğal sit alanı Çamlıca Tepesi'nin yapılaşmaya açılması da bu konuda karşı karşıya kaldığımız en ciddi tehditlerden birisidir. Mimarlar Odası olarak meslektaşlarımızı yarışma sürecine ilişkin bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde yarışmayı bir kent suçu yaratma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor ve desteklemediğimizi önemli vurguluyoruz. İstanbul'la ilgili bir kent haberini daha yorumsuz olarak veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yaptığı açıklamada İstanbul'da depreme dayanıklı olmayan zeminlerin ıslah edileceğini, zemin emniyetine uygun kararlar alınacağını dile getirdi. İstanbul'da ileriye yönelik 1 milyon nüfuslu bir şehir kurmayı planladıklarını bildiren Bayraktar, ilk etapta 500 bin nüfus, arkasından 700 bin Onun da arkasından 1 milyonu bulacak şekilde yeni bir şehre başlanıldığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl yaşanan kuraklığın etkilerine dair bir haber daha. Ülkenin Orta Batı bölgesinde binlerce balık, sıcak ve kuru yaz mevsiminin nehirleri kurutması veya su sıcaklığının bazı noktalarda 37 dereceye kadar yükselmesiyle ölmeye başladı. Geçen hafta Iowa'da su sıcaklığının 36 dereceye çıkmasıyla 40 bin Mersin balığı öldü. Illinois'dan bir biyoloğun söylediğine göre nesli tehlike altında olan türler de dahil olmak üzere küçük ağızlı levrek ve kanal yayın balığı gibi on binlerce balık sıcak hava nedeniyle ölmeye başladı. Çok sayıda balığın öldüğü Illinois gölünde bir enerji santralinin su besleme perdesine sıkışan ölü balıklar nedeniyle su seviyesi hızla düştü ve santral bir jeneratörünü kapatmak zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Kuraklık İzleme Merkezi'nin belirttiğine göre alçak rakımlı 48 eyaletin neredeyse 3'te 2'si bir biçimde kuraklık yaşıyor. Ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre de ülkenin neredeyse yarıya yakını ki bu 32 eyalette 1600 kasaba demek doğal felaket bölgesi. Geçtiğimiz ay ülkede 3000'in üzerinde sıcaklık rekoru kırıldığında burada hemen belirtelim. Dünyamızın bazı yerlerinde kuraklıkla ve aşırı sıcaklıkla mücadele ederken... Hindistan ve Kuzey Kore'de yaşanan seller yüzlerce insanın ölmesiyle evsiz ve topraksız kalmasına sebep oluyor. Hindistan'ın Urarakhand eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı facia nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Ülkenin kuzeyini etkileyen sel ve toprak kaymalarında 26 kişi ölürken sel sularına kapılan 40 kişi de kayboldu. Hükümet sözcüsü Amit Shandolanın yaptığı açıklamada serden kaynaklı toprak kayması sonucu Utarakhand eyaletinde halen 5 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Sellere kapılan evlerin 2000 kadar sakini ise afet kamplarında. Hindistan'da muson yağmurlarının Haziran ve Eylül ayları arasında sürdüğü biliniyor. Şiddetli yağmurların devamı halinde ise Himalaya tepelerinde toprak kaymaları ve ani seller ölümcül başka vakalara da neden olabilir. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı yayınladığı haberde son sel felaketi sonucu 170 kişinin öldüğünü bildirdi. Felaket sonucu ayrıca 400 kişinin de kaybolduğu belirtiliyor. Ajans Haziran ve Temmuz'da etkili olan felaket sonucu 212 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve 65 bin hektar tarım alanında da zarar gördüğünü duyurdu. Çok şiddetli bir kuraklığın ardından gelen sel Kuzey Kore'nin halkın Gıda ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı sorularını akla getiriyor. Haziran ayında Birleşmiş Milletler ülkenin dörtte üçünün yani 24 milyon kişinin kronik yetersiz gıda ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Dünya Gıda Programı da bu geçtiğimiz hafta başında ülkenin kuzeyinde selden zarar gören bölgelere acil gıda yardımı gönderdiğini açıkladı. İklim değişikliği dünyanın her yerine kasıp kavuruyor. Dün dünyalar Mars'ı işgal etti. NASA sondası Mars'a indi. Umuyoruz dünya kırmızı, Mars mavi gezegen olmaz. Kim Stanley Robinson'a buradan bir selam çakarak herkese esenlikler diliyorum.